Sayın Başkan Değerli Milletvekilleri diye başlıyor Sevilay Çelenk Diyarbakır Milletvekili ben kanun teklifi üzerinde konuşmayacağım çünkü bu konuda konuşmak istediğim her şey iki gündür zaten konuşuldu. Ben bizim grup başkan vekilimizin söz etmesinden sonra birkaç kez daha konuşulmasını çok umut ettiğim ama iki gündür hiç konuşulmamış bir konu üzerinde konuşacağım diyor. Dün 3 Temmuz 2024 itibariyle Açık Radyo'nun yayın lisansı iptal edildi. 30 yıllık bir radyonun yayın lisansı iptal edildi. Biz burada her şeyi ama her şeyi konuşmaya değer görenler 30 yıldır bağımsız hiçbir finansal destek almaksızın sadece programcılarının sadece dinleyicilerin katkısıyla ki bu dinleyiciler aynı zamanda 30 yıldır bu programların yapılmasında büyük katkısı olanlardır, ayakta duran bir radyonun yayın lisansı iptal edildi. Radyoculuğun konvansiyonel altın çağı sona erdikten çok sonra yayına başlayan ama Türkiye'de radyoculuğa ikinci bir altın çağı yaşatan açık radyo, yeni medya karşısında gücünü ve önemini yitirmiş bir radyoculukta kamu hizmeti yayıncılığı anlayışıyla bir yayıncılık sürdürdü bunu çok zengin içeriklerle sürdürdü ve dünya ölçeğinde bir radyoculuk örneği verdi dünyaya ilham verdi 30 yaşındaki mücevher gibi bir radyoyu gözlerini kırpmadan kapanmaya mahkum ediyorlar bu gerçekten akıl almaz bir şey 1995 yılında yayın hayatına başlayan ve dünya ölçeğinde nitelikli yayıncılık yapan Açık Radyo'nun lisansı artık RTÜK'ün de AKP'nin de en belirgin, en ayırt edici özelliği olmuş bir fırsatçılıkla iptal edildi. Deprem tehdidinden şehir hakkına, kadın haklarından LGBT haklarına, engellilere, hayvan haklarına, müzikten sinemaya, edebiyattan çevreye, yer küreden uzaya, her konuda 30 yılda, 1300'den fazla programcıyla program yapmış ve binlerce program üretmiş Açık Radyo Elimizdeki son muhalif seslerden biri susturulmaya çalışılıyor Lütfen buna biraz dikkat yöneltin Bu ülkenin bir kıymet yaratmış bütün kurumlarına hırsla ve kötülükle saldırılıyor Düşman yapmaz bunu Gerçekten düşman yapmaz Gelelim neden kapatıldığına Diye devam ediyor Sevil Ahi Çelenk Açık Radyo'da hafta içi her gün yayınlanan açık gazetede programa katılan bir konuğun kullandığı bir söz üzerine ifade tarihte çok tartışmalı olan bir mesele diyeyim. Bir de konuyu bu tarafa doğru dağıtmayalım ama özgürlüğü kapsamındaki bir meseleyi tarif ederken kullandığı bir söz üzerine programcılar buna müdahale etmedi diye halkı kin ve nefrete sürüklüyor diye önce en yükseğinden para cezası Sonra da 5 gün yayın durdurma cezası verildi. Fakat ulusal elektronik tebligat sistemi ile bu bilgi yayıncıya ulaştırıldığında yayıncılar bunun ilk kısmını gördüler. Derhal para cezasını taksitlendirdiler, ilk taksiti ödediler ve tabii ki itirazlarını da yaptılar. Ancak yayın durdurma ile ilgili kısım elektronik tebligatta açılamadı ve bundan ibaret zannettiler. Zaten Ebu Bekir Şahin döneminin RTÜK'ünde tü, yayın durdurma cezası almış bir radyonun bunu görmezden gelmesi intihardan başka bir şey değildir ve bunu açık radyonun yapmayacağını da herkes bilir. Ama bu bir fırsat bilindi ve hiç vakit kaybedilmeden daha ilk ceza ile ilgili bu itiraz süreleri vesaire devam ederken altın bir fırsat yakalanmış gibi açık radyonun lisansı iptal edildi. <gülüyor> Ve büyük bir riyakarlıkla elden ne gelirdi dendi. Sanki radyo teyze üst kurulu hak hukuk tanımada böyle örnek bir kurummuş gibi... ...sanki seçim dönemlerinde siyasi partilere tanımadığı söz haklarıyla... ...söz hakkını gasp etmesiyle huzurlarımıza hiç gelmemiş gibi... ...sanki bütün görev ve yetkisini kötüye kullanmasının örnekleri hemen her gün konu olmamış gibi... Hukuk karşısında elimizden ne gelir dendi ve bir uyarı bile yapılmadı. Burada acı olan şey şu ki aslında açık radyonun kapatılması meselesine muhalefetle de gereken duyarlılığı göstermedi. Çünkü ifade özgürlüğünün sınırları sadece özdeşlik kurduğumuz, değer atfettiğimiz konularla ilgili ve kendi sınırlarımıza geldiğinde sahip çıkmıyoruz. <gülüyor> Ayrıca anlaşılıyor ki açık radyoya da sahip çıkılmıyor. Son derece üzücü bir durumla karşı karşıyayız ve gerçekten bundan dönülmesini umuyoruz. Neyse ki açık radyo, tırnak, aynı kararlılık ve aynı duygularla beraber olmaya devam edeceğiz, tırnağı kapat, diyor. Biz de kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine açık radyonun sonuna kadar yanında olacağız. Açık radyo apaçık bir radyo olarak yola devam edecek. Açık Radyo'dan vazgeçmeyeceğiz. Genel kurulu saygıyla selamlıyoruz. Selamlıyorum diyor Sevilay Çelenk. Evet, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili.